semtler kamrada dinleyenlere Profesör Doktor Etamcıbeci olacağımızla birlikte Bir Galiplerin Kitabı programında daha beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem hocam bu geçen haftaki programımızda Vesahat Ebri Hazretlerinin yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsederken işte Memduh Efendi'nin hayatından işte kısaca bahsetmiştik. Bu Bediüzzaman Hazretlerinin de direkt böyle bir intisap belki olayı olmasa da dergeha uğradığını ve dergaha bulunduğunu, kelam derganda bulunduğunu biliyoruz. Bu Bediüzzaman Hazretleri ve Esatervadi Hazretleri arasındaki bu bu münasebetten yakınlıktan bahsedebilir misiniz? Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Ves salatu vesselamu Ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerim, Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Bugün programa üzgün başlıyoruz. İdeal insan olarak, ideal hizmet insanı olarak gördüğümüz muhterem abimiz, Fahrettin Tivnilgi Bey, vefatını haber aldık. Onun ruhuna bir Fatiha, üç ihlas okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kovuşbulamış şeytan reis. Elhamdülillah Rabbil Rahmanir Rahim Malikü'l Mülk. Yakınlık yakınasını edin. Selam edin selam. Evet hocam. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah makamını firdevs'ünü teylesin. Aynen. Buhari'de hadis olarak okumuştum. tedavisiz hastalıktan ölenler de şehittir. Şehitler de ölmez. İnşallah. Allah bize şefaatini naile eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Üstad Bediüzzaman sayyid Nursi Kuddüs'e 1873 yılında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı o Nurs köyünde doğmuştur. Yani Esad-ı Hazretlerinin Oğlu Mehmet Ali Efendi'den bir yaş büyüktür. Babasının adı Mirza. Annesinin adı Nuriye'dir. Allah ikisini de ve oğullarına da rahmet eylesin. Bediüzzaman Hazretleri deha bir zattı. Yani 20 senede elde edilecek ilimleri 3-5 senede okumuş bitirmiş. Böyle üst seviyede ayküsü de yüksek, maneviyeti de yüksek bir zattı. hayatında en önemli yönü onun ciltlerce kitabı okuması değil ezberlemesiydi hafızası çok kuvvetliydi Hz. Bediüzzaman'ın rahmetullahi aleyhi fen bilimleri adına batıdan gelecek sapıklıklara karşı koymak üzere ideal edindiği üniversiteyi Van ve Diyarbakır'da Medreses-i Zehra adı altında açmak düşüncesiyle Çeşitli defalar İstanbul'a gitti. Netice alamadı. Ancak İstanbul'dayken orada şöhreti iyice yayılmaya başlamıştı. Tabi o zamanlar batıya açılıyoruz. Pozitivizm var. İmanı tehdit ediyor. O pozitivizmin en böyle sıkıntılı yönü mesela Kartezyen düşünce var. Descartes. Gazali şüpheyle açmış. Yapıcı şüphe. Descartes'e Yani yıkıcı şüphe diyebileceğimiz bir şüpheyle yola çıkmış. Descartes, efendime söyleyeyim, kesin bilgiyi temel alarak bütün çabasını o yönde yoğunlaştırınca zaruriyat sonucuna varmış. Yani matematik bilimlerin kesinliğini referans alacak bir yapıya ulaşmış. İki kere iki dört eder. Evet. Efendime söyleyeyim, 90 santim 80 santimden daha büyük gibi zaruriyat diyoruz biz bunlara. Gazali de onun kullandığı şüphe metodunu kullanmış. Ama Gazali ona öncülük yapmış Descartes'a. Descartes tam yaklaşık 600-700 sene, sene önce Gazali yaşamıştır. Diyor ki, Gazali Hazretleri şüpheyi o elmin kızı Neddalel'de anlatıyor. Hem matematik gibi kesin bilgilere ulaştı hem de zarru bilgide uğraştım, hem de Allah'a ulaştım diyor yani kalbin o kesin bilgisine ulaştım diyor yani Descartes akli kesinliğe ulaşıyor i̇mam Gazali hem akli hem de kalbi kesinliğe ulaşıyor yani afaki zaruriyatla enfüsi zaruriyata Gazali ulaşmış ama Rene Descartes ulaşamamış İşte pozitivizm bu şekilde akli zaruriyattan Auguste Comte vasıtasıyla geliştirilmiş ve tamamen insanı merkez alan bir hümanizma geliştiriyor. Allah'ı tabi dışlamış oluyor. Ve akılcı bir felsefe kalbi ihmal ediyor ve Avrupa'da yayılıyor. 1900 senesinden sonra da Avrupa'da entisyonizm, kalpçılıkla alakalı, sezgillikle alakalı ekoller, düşünce ekolleri gelişiyor. Biz Türkiye'de hala pozitivizm Avrupa bırakalı 100 yıl oldu. Biz de pozitivizmi yeni yeni eksiklerini, yanlışlarını anlıyoruz. İlahiyat akademisyenleri düne kadar kafir dedikleri Mudun Arabi'nin şimdi eserlerini okuyorlar. Evet. Onlar, onda da bir şeyler varmış diye yeni fark ediyorlar. O pozitivizm belası bizim e, düşünce dünyamızı kirletmiştir. Bölü Zaman Hazretleri bunu görmüştür. Bu imanı yıkmaya sebep olan pozitivizme kale olsun diye işte Medretez-ü Zehra, doğuda açmayı, doğu'da açmayı hedeflemiştir. Çok uğraşmıştır ama açmaya muvaffak olamamıştır. Açsaydı oradan yetişen bilim adamları hem Doğu'nun bilimi, hem de Batı'nın bilimi ikisi aynı anda bilinecek, hesaplaşma yapılacak ve İslam'ın bilim anlayışının güçlülüğü ile Batı'dan gelen bilimler, oksidantalizm, nasıl onlar oryantalizm diye bizi incelediler, biz de onları inceleyeceğiz, fikri olarak hatalarını onu bulup, bizim İslam dünyasındaki gençlere, gençler, Batı'dan bu fikirler geliyor ama Bakın, bu Karl Marx'ın, Hegel'in, efendim Hegel'in, diğer e, yıkıcı cereyanların bizim temizde, bizim Kur'an gerçekliğimizde eksikleri nedir? diye gençlerimizi bilgi sahibi kılmak, bilgilerle onları mücehhez hale getirip o fikirlerin altında ezilmekten kurtulmaktır. Buna çalışmıştır Bediüzzaman. Medresi açamamış, açamayınca Bunü Risale-i Nur'lar yoluyla yapmaya başlamıştır. Dolayısıyla Risale-i Nur'ların o külliyat 120 civarında. O Risale-i Nur'ların tamamı Medrese-tü Zehra'nın bizler kendisidir. Yani onun yazdığı kitaplar medrese olmuştur. Medrese-tü Zehra olmuştur. Üniversite olmuştur. Yani. Evet. Yani müddi zamanın bu yönünü bir kere tespit etmek lazım. Bir ufak husus daha var. Türkiye'deki e, aydınlarımızın konuştuklarında, dinlediğimizde ihmal ettikleri bir husus arz etmek istiyorum. İmanla ilgili bu, yani pozitifizm, kalp, akıl, bunların tartışmalarının Türkiye'de ve İslam alimde yıkıcılığı, Muhammed Abluhlar, Reşit Rızalar, modernistler, akılcılar, Kur'an-ı Kerim'i tartıhamama, dogmaları ölçememe, biçememe, yani ilahi hakikatler karşısında e, acizlik ve anlayamama noksanlıkları bunlar gidermek üzere iman hareketini zaman Hazretlerin başlattığı işte 30'lu yıllar civarı diyelim. Aynı yıllarda Pakistan'da da Mevlana Muhammed İlyas Faith Movement iman hareketi başlatıyor. Bir Hint alt coğrafyasında Hint Peninsulası'nda, yani Alt Yarım Adası'nda başlıyor bu olay. Bir de Türkiye Peninsulası, bir, Türkiye bir yarım adadır biliyorsunuz o büyük şekliyle. Türkiye Yarım Adası'yla Hint Yarım Adası'nda Nursizm Hareketi ve Mevlana Muhammed İlyas Hareketi, iman Hareketi ikisi de. Buradan işte Nur Cemaati zuhur etti, bütün dünyaya yayıldı. E, Kaba haklarla konuşuyoruz tabi. Efendime söyleyeyim orada da e, Hint alt kıtasında da o hareket tebliğ cemaatin doğurdu. Ve bu iki harekette tasavvufla barışık harekettir. Çünkü hikmetle barışık olursanız insanınızla, İslamla Kur'an'la ve kainat bir insan Kur'an bir insan, insan da bir insan veyahut da kainat bir Kur'an, Kur'an da bir Kur'an sen de bir Kur'an hikmet ilimiyle uğraşmak demek bu tek Kur'an-ı Kerim'i fark edebilmek, enfüsî ve afâki olarak ve imanın yapıcı gücünü ortaya koyup batıdan gelen yıkıcılığa karşı muhafaza edebilmek de ancak bu şekilde bir gardını almakla, iman üzerinde durmakla, bu temel hakikatler, külli hakikatler, imanın hakikati, iman hakikatleri Bunları ele alıp bunları dağıtmak da ancak mümkün olacaktı. Bediüzzaman Hazretleri işte böyle bir e, savunma hareketinin önderlerinden birisidir. Ve Allah kendisinden razı olsun, Allah rahmet eylesin. Bir vazifesini de. yapmış muhterem, değerli bir Allah dostudur. Kendisini çok severiz, Şimdi Allah rahmet Hazretleri eylesin. Bediüzzaman Hazretleri'nin tabi bu tasavvufi yönü olduğu malum yani risale Nurlar'da bu tasavvufi pek çok ustan bahsediyor. Ee, ve kendisinin işte Kadir'i ve Nakşi seyri sülükü çıkardığına dair bazı rivayetler var. Bu kelam Dergahı'na da uğradığına dair bazı rivayetler var. Bunlardan bahsedebilir misiniz hocam? Tabi. Gençlik yıllarında Nakşi e, bir sülükü çıkartıyor. İstanbul'a geldiğinde de ki ileriki derslerimizde anlatacağız. Bediüzzaman ve Esad Eri'li Hazretleri bölüme gelecek. Orada biraz geniş anlatacağım. Şimdi biraz bypass yaparak gitmek istiyorum Konu dağılmasın diye. Kelam İlergahı'nda Esad Hazretleri ile tanıştıktan sonra daha önce çıkarmış olduğu Nakşi-i Sülükü'nü Bediüzzaman'ı Esad Eylül Hazretleri Kadir-i çıkarması konusunda konuşmalar yapmıştır. O da bu konuya gönlü yatmıştır. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri'nin yapısı kadiri i Meşreptir. nakşi Meşrept değildir. Esad Eylül Hazretleri bunu görmüş ve Cehri zikir ehli ve yapısı cehri zikre müsait olduğu için cehri zikir yolundan da bir seyir çıkartmasını kendisini tavsiye etmiş, o da kabul etmiştir. Ve Kelami Dergahı'nda 21 günde kadiri i çıkartmıştır. Dergahta kalan Kastamonu'lu Hasip Efendi, zaman Hazretlerinin orada dergaha giriş gidişini, Esad-ı Rebli Hazretleri ile sohbet edişini, Ondan sonra Esad Hazretleri yorulduğunda DESSA onun ve zaman Hazretlerinin devam ettiğini ve seyri sülukunu orada çıkarttığını ve orada Bidy zaman Hazretleriyle tanıştığını 60'lık dergisinde biz yazmıştık ve ve yayınlanmıştı. Hasip Efendi ile görüştüğümüzde göre 100'e yaklaşmıştı neredeyse 90'ı geçmiş yüze yaklaşmıştı. Röportaj yaptıktan bir süre sonra da öldü. Ben dergahta hizmet ederken diye başlıyor. اللah رحمتی. یا. یعنی کلامی دریغان دارد. کی کلامی دریغان زیادن اصلی اولا کادیری دریغان است. اونجا بدو زمان حضرت ها اسادیریم با حضرت هایشون کادیری سیر سلیکونی چکات میکند. بله بندی. اینجا هم باید بیشتری بگم. اینجا هم باید بیشتری 5 Mart 1920'de Hamdullah Subhi, Mehmet Akif ve birçok arkadaşlarıyla birlikte Müderrisler Cemiyetini kurmuştur. Büyük Millet Meclisi açılınca mecliste önemli çalışmalarda bulunmuştur. O zamanki meclise çeşitli konularda bildiriler arz etmiştir. Daha sonra Risale-i Nur külliyatını yazmak ve genellikle sürgünle dolu çileli bir hayatta sonra 23 Mart 1960 tarihinde ağır hastayken Urfa'da vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Bu Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatı da uzun bir konu hocam. Yalnız, evet. Bu Esat Erbili Hazretleri ile direkt bağlantısı olduğu için kısaca e, bahsetmek durumunda kaldık. Kıymetli hocam e, Esat Erbili Hazretleri'nin programın ikinci bölümünde bazı menakıfından e, bahsediyoruz. Esad Erbeli Hazretleri'nin halk tabakasından bazı insanlarla münasebetlerinin olduğunu biliyoruz. Geçen haftaki programlarımızda özellikle Pehlivan Amca'dan Şimdi Konyalı Ekmekçi Mehmet Efendi ile alakalı olan bazı hatıraları var. Onlardan bahsedebilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı üzeriniz olsun efendim. Burada bir akademisyen Kendisi gibi akademisyenlerle, öğrencilerle, entelektüellerle, aydın elitlerle oturur, konuşur, senli-benli, içli-dışlı olur. Ama bir fırıncı esnafıyla, bir demirci esnafıyla, Efendim söyleyeyim, bir e, satıcı, basit bir çiftçi, basit bir köylü, bunlarla diyalog kuramaz çünkü onların dilini kullanmayı bilmez. Arada bir iletişim kopukluğu vardır. Bugünkü aydınlar %90. Aydın diyemeyeceğim ben şahsen. Diyemeyeceğim çünkü halktan kopuk. Halkla alakası yok. Halka ulaşamıyor. Halk kendilerinden yüksek aslında irfan olarak. Bizim entelektüeller kendilerini halktan üstün görürler. Böyle bir megalomanya vardır. Hayır, halkın irfanı, entelektüellerin irfanından daha üstün, suç işleyenlerin Türkiye'de yüzde seksen üniversite mezunu. Üniversite bitirmedik insanlar, suç oranı yüzde 15. Yani bunu söyleyeyim, artık gerisini söylemeye gerek yok. Ama aradaki bu uçurumdan bahsediyorum. İnsanı kamil olmak kolay bir iş değildir. İnsanı kamil olmak demek... En yukarıyı en aşağı ile birleştirebilmek demektir. En ufak bir bebekle diyalog kurar, insan kâmil. Bir köpek kediyle diyalog kurar, saksıdaki bir begonya bitkisiyle, bir yıldız çiçeğiyle bununla temasa geçer. Bulutlara konuşur, dağlarla konuşur. ihtiyarlarla konuşur, cahillerle konuşur, esnafla konuşur, entelektüellerle konuşur. Aklına gördüğün, aklına her ne geliyorsa, gözün ne görüyorsa, hepsiyle konuşur. Hepsiyle diyalog kurar. Hepsiyle empati kurar. Hepsinin frekansına girebilir. Niye? Çünkü enteleksiya kelimesi Yunancı'dan geçmiştir. Manası Arapça'da Yohanna bin Patrik eski Yunan eserlerini Arapça ya çevirirken intelleksia entelektüel kelimesini Arapça'ya tercüme ederken şu kelimeyle tercüme etmiştir. Kendisi hem Yunancayı biliyor hem de Arapçayı iyi biliyordu Yohanna bin Patrik. Tamam. Özellikle tamam. Kemal. Tamama ermiş. Noksanı kalmamış. Yani bir insan olarak olgunluğu ifade eden kelime. Bugün kitabı okuyan insanlarda İnsan olgunluğu gözükmüyor maalesef. O cahil halkta beğenmediğimiz ilkokul mezunu insanlarda bu olgunluk, bu temam dediğimiz şey gözüküyor. Halk entelektüel aslında. Okumuşlar pek entelektüel değil Türkiye'de. Bakın Esed-i bir ilahat fakültesi profesörü seviyesindedir kendisi. İlmiyedendir. Bir Molla caminin lüccetül esrarını okutuyor. Hafız'ın divanını okutuyor. Üst dil kullanılan çok ağır eserler. Bunları halkın seviyesine indirmeye, anlatmaya muvaffak oluyor. Etrafında Ferit Kan var profesör. Profesör Mehmet Ali Ayni var. Mahmutlar Katırcıoğlu, o devrin başbakanlığını yapan, üst düzey bir bürokrat ve entelektüel, Koranik vızlım, Korani hikmet diye kitabı da var. Fransızca olarak yazdı. Ama bir bakından bakıyor, Konya'da bir fırıncası, bir mahallede, bir sokakta basit bir fırınca. İstanbul'da da değil, ta Konya'da. Onunla böyle bir diyalogu var. Onunla bir gönüllü alışverişi var. Gönlü ona da yetiyor. Halkın en alt tabakası diye, cahil diye başkalarının baktığı ama bana göre arif olan bir insan da teması var. akli ilimleri okumuş profesörler Darül Funun, İstanbul İstanbul Üniversitesi'nde hocalarla, Salih Zeki de gidip geliyormuş mesela. Ünlü matematikçi. Dinler tarihçisi bilmem kim, profesör. O da var. Herkes var. Ama basit insanlar sıradan insanlarla da temas halinde, basit insanlarla da temas halinde, üst seviyedeki insanlarla da temas halinde. Olgunluk budur. Evet. Yani Kendi bulunduğunuz klasmanda kalmıyorsunuz. Bir daire şeklinde her tarafı kuşatıyorsunuz. Çünkü tısavvuf terminolojisinde daire ve onun küçüldüğünmüş hali nokta insan-ı kamildir. Tısavvuf sözcüklerinde böyle yazar. Yani dairesini tamamlamış, dairesini tamamlamış çok az insan bulursunuz. İşte bu fırıncı da böyle birisi. bu fırıncıyla e, alakalı yani Konya'lı ekmekçi Mehmet Efendi ile alakalı. Hatıralarını bahsederken hocam özellikle hangi hususlara dikkat çekmek istiyorsunuz? Yani dikkat çekilecek basit bir hatıra olarak bu hatıralar ben Esadeli Hazretleri Memed Şeyh Bey'in bir zamanlar işte gazete çıkartıyordu Çağaloğlu'nda bir çayını içmiştik. Bir ilginç bir hatıra yaşadım o yıllarda. İlahi Fakültesinde talebeydim. Ondan sonra Esadül Hazretlerin hayatını toplamaya çalıştım. 30 yıl uğraştım. Bu elimdeki Esadül Hazretlerin hatıraları topladığım 30 yılın birikimi. Bir senenin iki senenin değil. 30 yıl uğraştım. O ayrı bir konuşma konusu. Nasıl topladınız konusu? Şöyle birkaç saat konuşabilirim rahatlıkla. Evet. Ne çileler çektik, ne zorluklar çektik. Öyle kolay kolay bulunmuyor. De bilinmesi gereken bir zat Esad Erbil Hazretleri evet. Esad Erbil Hazretleri Kudüs'e Konya'da fırıncılık yapan ekmekçi Mehmet Efendi diye bir müridi vardı. O diyor ki Konya'nın meşhur fenni fırınında ekmekçilik yapıyordum İlk fenni fırını ben açmıştım 1925'li yıllar zamanımızdan yaklaşık 90 sene önceki bir hatıra bu Esad-ı Hazretleri'ne daha yeni intisap etmiştim. Ders almıştım Kaşıkçı Efendi'den. Ama nasıl birisi hiç bilmiyordum. Yani Esad-ı Hazretler nasıl bir adam, nasıl bir zarf, nasıl bir Allah dostu hiç görmemiştim. Bir gün Konya'dan bir ihvan kardeşimiz yanıma gelip halatır sorduktan sonra Mehmet kardeşleri ben dedi Geçen hafta İstanbul'a gittim. Kelami dergahında üstadımızı ziyaret ettim. Ziyaret sırasında üstadımız bana dedi ki Konyalı kardeş o Konya'da Ekmekçi Efendi diye birisi var. Onu tanır mısın? diyerek seni sordu. Ben de evet efendim kendisini tanırım. Deyince ona selam söyleyiniz kardeş. Bize Konya'dan Somun göndersin dedi. Bunun üzerine anladım ki, Pir Efendimiz Esad Eripli Hazretleri beni İstanbul'a istiyor. Yani kendisi gelsin değil de, pişirdiği ekmek gelsin deyince, pişiren de gelsin manasına. Anladım meseleyi diyor. Hemen işimi bıraktım. Pişirdiğim taze somunları, güzelce bir sepete koydum. Ve kara trene atladığım gibi İstanbul'a vardım. Haydarpaşa'da indim. O zamanlar tren İstanbul'a üç günde varırdı. Tabii ki yolda ekmeklerin hepsi kurumuştu. Ben daha dergaha varmadan Esat Efendimiz etrafındakilere Konya'dan Ekmekçi Mehmet Efendi geliyor. Çıkın karşılayın buyurmuşlar. Dergaha vardım. Üç beş kişi. Konyalı Ekmekçi Mehmet Efendi misin? Evet benim. Az önce Şeyhimiz söyledi. ''Geliyor, karşılay Mehmet Efendi. Onun için seni karşılama çıktık. Şaşırmıştım.'' diyor. ''Elimden o yükümü aldılar.'' diyor. Sepet, içerisinde ekmekler dolu. ''Hemen Esad-ı Hazretleri sizi bekliyor. Buyurun yanına çıkaralım.'' dediler diyor. ''Hemen beni sofaya aldılar. Ekmeğin bulunduğu sepeti de bir kana koydular. Pir Efendimiz'i beklerken çok geçmedi. Esad-ı Hazretleri tevessüm ederek ''Selamun Aleyküm, hoş geldiniz.'' diyerek Teşrif buyurdular. Hemen vardım, saygıyla ellerini öptüm. Gösterdiği yere de oturdum. Dedi ki, Konya'dan bize ekmek göndersin diye size haber yollamıştım. Getirdiniz mi kardeş? Dedi. Efendim getirdim ama, kirem malumunuz üç günde ancak geliyor. Ekmeklerin hepsi kurudu bayatladı bu da. Bunun üzerine tebessüm etti. Hemen dolaptan beyaz bir muşamba getirdi yere serdi. E, sepetin içinden, ekmekleri çıkarmamı söyledi. Ben de kurumuş ekmekleri yavaşça sofranın üzerine, o getirdiği muşambanın üzerine dizdim. O da mübarek elleriyle ekmekleri yardı, arasına tereyağı sürdü. Sonra ekmeklerin üzerine bir bezle kapattı. İhvanların hepsini davet etti. Dergahta bulunan ihvanları, kardeşleri, hepsini, Yemeğe davet etti ve buyurunuz dedi. Üzerindeki örtüyü açtı. Ben elimi uzattım ekmeğe, elim ekmeğe dokandırdığımda fırından yeni çıkmış gibi sıcacıklıktı. Tazeydi. Tereyağı içinde eriyip kaybolmuştu. Bu olay karşısında kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. Bayat gelenler dergahta tazilişiyordu. Bir ekmek böyle tazeleşiyorsa, Benim gibi bir bahat, Niçin tazelenmesin? Ölü gelen diriliyordu. Yemeye başladım, Bir yandan da ağlıyordum. Sevgili efendim, Esad-ı Erbil Hazretleri, Üstadım, O da ekmekten yiyordu, Bir yandan da gülümseyerek, Tatlı bir şekilde bana bakıyordu. Bereketler taşardı, Kelami dergahında, dergahın şeyhi, bereket vardı duyasında. Böyle güzel hatıralar çok. Esadirile Hazretleri deyince ruhum şöyle bir genişliği veriyor. Tam 30 yılım aldı efendim bu. 30 yıl. Yani bir sene iki sene değil. Evet. Allah razı olsun hocam. Tabi şimdi bu, bu hatıranın içerisinden de tabi pek çok ders çıkarılabilir değil mi hocam? Bu evet. Özellikle yani bize sonun göndersin diye müridin. Yani somun istemesi üzerine birinin kendisinin kalkıp gitmesi. Yani üç günlük yolu. Evet. Bu şekilde bir işaret diliyle, bir anlaşma gibi. Bizim tabii Ankara'da da somuncu babalar çok. Yani ama hiçbirisi bize ekmek göndermiyor maalesef. Yani kapılarını, pencerelerini kapatmışlar. Biz de soğukta bekleyip duruyoruz. Somuncu baba gelsin de bize ekmek etsin diye. İnşallah gelirler. Biz de bir sıcak ekmek yeriz. Ama tereyağı yağlı onu yemezdi. arasında peynir olursa biz de yeriz. Biz de böyle bir latifeyle programın tamamını erelim Evet hocam de bitti. Kıymetli Al-Kamra dinleyenleri hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Hoşçakalın aleyküm. Efendim. Teşekkür, teşekkür ederim ben de. Sağ olun efendim.